<Gülüyor> Hepiniz ona yönelen kimseler olarak ondan sakının. Namazı hakkıyla eda edin ve müşriklerden olmayın. Mine'llezîne farakû dînehum ve kânû şi'a Kul hüzbin bimâ ledeyhim ferah o müşrik kimselerden ki dinlerini parçalayıp kısım kısım oldular ve üstelik onlardan her taife kendi yanlarında olan din ile sevinen kimselerdir. Ve <Gülüyor> Halbuki insanlara bir zarar dokunduğu zaman ona yönelen kimseler olarak Rablerine yalvarırlar. Sonra Rableri onlara katından bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir taife Rablerine ortak koşuyorlar. <gülüyor> ki kendilerine verdiğimiz şeylere, nimetlere nankörlük etsinler. Şimdi zevk edin bakalım. Artık ileride bileceksiniz. <gülüyor> Yoksa onlara bir delil indirmişiz de kendisiyle ortak koşmakta oldukları şeyi Müşrik olmayı o mu söylüyor? Halbuki insanlara bir rahmet, nimet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Fakat ellerinin takdim ettiği şeyler, işlediği günahlar yüzünden başlarına bir kötülük isabet etse, onlar hemen ümitsizliğe düşerler. <gülüyor> Gördüler mi ki şüphesiz Allah rızkını dilediğine genişletiyor ve dilediğine de daraltıyor. Şüphe yok ki bunda iman edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. Ve akid al-qurbu hakkı ve miskin ve bin el sabiil. Dairek kıyıları olanlar yüredu ve ceha Allah. Ve olaik hul mufihih ise akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu pek hayırlıdır. İşte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. وَمَا <gülüyor> sanların mallarından artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Halbuki Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz herhangi bir zekata gelince işte onlar, sevaplarını ve mallarını gerçekten kat kat artırandır. <Sessizlik> Allah'u yedî halakakum, sümme radakakum, sümme yumitukum, sümme yumitukum, sümme yuhyikum, elmi şurekâikum, men yaf'al min zâlikum. Allah sizi yaratan, sonra sizi rızıklandıran, sonra sizi öldürecek, sonra sizi tekrar diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklar içinde bunlardan herhangi birini yapabilecek var mı? O, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir. İnsanların ellerinin kazandığı günahlar yüzünden, karada ve denizde fesat çıktı. Ta ki Allah, Yaptıklarının bir kısmının cezasını kendilerine dünyada tattırsın. Umulur ki kötülüklerden dönerler. Ey Resulü de ki yeryüzünde dolaşımda öncekilerin akıbeti nasıl olmuş bakın. Onların çoğu müşrik kimseler idi. O halde Allah tarafından vaat olunduğunuz ve başkalarınca onu geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce... Yüzünü o hak dine doğurur. Artık o gün insanlar cennet ve cehenneme kısım kısım ayrılırlar. ''MEN <gülüyor> SALIHAN Kim inkar ederse, o takdirde inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih bir amel işlerse, Artık kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Ya <gülüyor> ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri fazlından mükafatlandırsın. Şüphesiz ki o kafirleri sevmez. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الْرِيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُد۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَةِهِ وَلِيُد۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَةِهِ وَلِيّ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْقُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ onun delillerinden biri de yağmurun önünde rüzgarları müjdeciler olarak göndermesidir. Bu sayede size rahmetinden tattırsın. Emriyle gemiler akıp gitsin ve fazlından rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Walaqad <gülüyor> min Celalim hakkı için senden önce de nice peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara mucizeler getirdiler. Bir kısmı iman etti bir kısmı iman etmedi. Bunun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise üzerimize hak oldu. Allahu yaşa ve kisafa. Ve yec'aluhu kisafan fateral min min Allah bulutları hemen harekete geçiren rüzgarları gönderen Sonra onu, o bulutları gökte dilediği gibi yayan ve onu parça parça edendir. Derken aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Nihayet onu kullarından dilediğine isabet ettirince, onlar hemen sevinirler. <gülüyor> Halbuki onlar, bundan bu yağmur bulutlarının görülmesinden evvel ve üzerine yağmurun indirilmesinden önce elbette ümitsizliğe düşmüş kimselerdi. Van boru ile athan rahmetillah bi key fehhi al-arza ba'de mevta inna zalika Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o, ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü o, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Celalim hakkı için. Eğer zararlı bir rüzgar göndersek de onu o bitkileri sararmış, solmuş görseler, bundan sonra elbette nankörlük etmeye başlarlar. O halde şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönen kimseler olarak yüz çevirirlerken, o sağırlara da davetini işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin.